Bu şiir, İttihat ve Terakki kadrosunun milleti ve memleketi nasıl ürpertici bir yağmalamada bulunduğu hususunda, yine kendi içlerinden bir kimse tarafından ortaya konulan ibretli bir tablodan ibarettir. Memleketi böylesine bir yağmayla talan eden İttihat ve Terakki erkanı, Sultan Abdülhamit Han'ın bertaraf edilmesiyle rahatça kuruldukları mevkilerde ülkeyi cahilane bir surette idare etmeye başlamışlardı. Yumuşak huylu bir padişah olan Sultan Reşat, kendilerinin elinde aciz bir kukladan farksızdı. Felaketler birbirini kovalamaya başladı. 1911'de İtalyanlar eski bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarba Libya'ya saldırdılar. İttihatçıların hain sadrazamı İbrahim Hakkı Paşa burasına adeta işgale amade bir hale getirmişti. Oradaki askeri Yemen'e sevk etmiş, askeri vali ve kumandanı da bir bahaneyle İstanbul'a celbetmişti. Halbuki kendisi Roma Büyükelçiliğinden sadrazamlığa intikal etmiş bulunuyordu. Bir sadrazam olarak İtalyanların niyetlerini herkesten iyi bilmesi gerekirdi. Ancak bütün bunlar bir tarafa, Trablusgarp çıkarması hakkındaki İtalyan ultimatomu kendisine ulaştığında dahi Osmanlı ordusunda müşavir olarak çalışmakta bulunan İtalyan asıllı Robilan'la bridge oynamaktaydı. Kendisine arz edilen ültimatomu, ''Şuraya koyun oyunun bitsin.'' diyerek saatler sonra açmak gibi bir gaflet ve ihanet göstermişti. İttihat ve terakki hükümetinin gaflet ve cehaletleri bununla da bitmedi. Trablusgarp'taki mahalli mukavemet devam ederken, Balkan Harbi çıktı. Henüz Balkan Harbi faciasının yaraları sarılmamışken, sırf Almanların yükünü hafifletmek maksadıyla, Osmanlı Devleti'nin hazırlıksız bir surette harbe dahil olması, yıkılışın en korkunç amili olmuştur. Harbin sonu belli olmaya başladığı hengamede, Sultan Abdülhamid'i devirmekle hata ettiklerini, Nihayet anlayabilen İttihat ve Terakki reisleri Enver ve Talat Paşalar, artık Beylerbeyi sarayında ikamet etmekte bulunan tahttan indirilmiş padişahı ziyaret edip fikrini sordular. O koca sultan bir atlas getirterek onlara İngiliz sömürgelerini göstertti. Nüfuslarını yekûn ettirdi. Sonra Almanların sömürgelerini sordu. Tabii Almanların sömürgesi olmadığı ortaya çıktı. Sultan, keder dolu bir hüzün içerisinde şunları söyledi. Şu hesabı da mı yapamadınız? Hiç İngiltere'ye karşı Almanların yanında harbe girilir miydi? Ben Almanları İngiliz emellerini dengelemek için kullandım. Bundan öteye bir şey düşünmedim. Şimdi fikrimi soruyorsunuz. Bu evvelce gerekliydi. Artık çok geç... Enver ve Talat Paşa, ikisi de nemli gözlerle sarayı terk ederlerken, kendi kendilerine şöyle söyleniyorlardı. Bizler böyle bir sultanın kıymetini takdir edemedik. Ne büyük bir hataya düştük. Ne büyük bir hataya düştük. Gerçekten o devirde yanlıştan yanlışa koşan niceleri, sonradan çeşitli vesilelerle hatalarını anlamış ve çaresiz bir pişmanlık içinde, Adeta şöyle demek zorunda kalmışlardır. Eyvah, bu bazice de bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada. Bilmem ne kazandık. Çanakkale harbi esnasında düşman donanmasının Marmara Denizi'ni geçebileceği endişesiyle tedbir olarak padişah ve hükümetin eski e nakli kararlaştırılmıştı. Abdülhamit Han durumdan haberdar olunca. Bunu büyük bir cesaret ve şecaatle reddetti. Ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunuyum. Hiçbir zaman Bizans imparatoru Konstantin'den aşağı kalamam. Dedem Fatih İstanbul'u alırken Konstantin askerinin başında savaşa savaşa ölmüştür. Biraderim nereye giderlerse gitsinler. Fakat bilinmelidir ki o ve hükümet İstanbul'dan ayrılırlarsa bir daha dönemezler. Bana gelince ben Beylerbeyi Sarayı'ndan ayağımı dışarıya atmam. Nitekim onun bu kararlılığı karşısında padişah ve hükümet İstanbul'da kaldı. Böylece devletin daha o gün yıkılması önlenmiş oldu. Son derece yoğun, yorgun ve çileli bir ömürden sonra Abdülhamit Han 77 yaşında 10 Şubat 1918'de rahmeti rahmana kavuştu. Mekanı cennet olsun. Rahmetullahi aleyh. Ulu Hakan 1918'de vefat ettiği zaman bütün mağdur ve mazlum millet yas bağlamış, bütün İstanbul halkı görülmemiş mahşeri bir kalabalıkla onu divan yolundaki türbesine defnederek ahirete yolcu ederlerken, bazıları, bizi bırakıp nereye gidiyorsun Ulu Hakan diyerek ağıt yakmışlardır. Kendisine karşı en çirkin ve şiddetli muhalefeti göstermiş bulunanlar bile, zamanla ve arkasından sökün etmiş olan nice faciaların ikazıyla uyanarak, gönüllerini kavuran nedamet hislerini terennüm etmişlerdir. Bunlardan filozof Rıza Teyfi'nin kulaktan kulağa yayılmış bulunan Abdülhamid-i Saniye'nin ruhaniyetinden İstimdat isimli şu şiiri pek meşhurdur. Neredesin şevketli Abdülhamid Han? Feryadım varır mı bari yağına? Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intihabına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz, tükürdük atalar kıblegahına. Nadimlerden biri olan Süleyman Nazif de, Abdülhamit Han'dan sonra cereyan eden, içinden çıkılmaz hadiseler karşısında, Ulu Hakan'ın türbesini ziyarete giderek, nedamet hislerini şöyle ifade eder. Kaç zamandır gelmemişken ya da biz, işte geldik senden istimdada biz, Hasret olduk eski istibda da biz. Filistin'in ilk mazlumu Abdülhamid Han'dır. Çünkü hali, onun Filistin meselesinde Yahudi Theodor Herzl'e mukavemeti sebebiyle gerçekleşmiştir. Vefatı ile bütün İslam alemi adeta yetim kalmıştır. Çünkü gerçek manasıyla hilafeti ayakta tutan oydu. Kendisinden sonra askeri gâileler sebebiyle bir daha bu dirayeti göstermek mümkün olmamıştır. Gerçekten Sultan Abdülhamit 1900 yılında Çin'de milliyetçi bir grup tarafından Alman Büyükelçisi Kettler katledilip, büyük bir batı aleyhtarı hareket başlayınca, bokser isyanı denilen bu hadise dolayısıyla Wilhelm'in kendisinden yardım istemesini bahane ederek oraya bir nasihat heyeti göndermiş, ve Pekin'de uzun müddet faaliyet gösterecek olan Hamidiye Üniversitesi adıyla bir dini tedris müessesesi kurmuştur. Japonya'ya tarihimizde Ertuğrul faciası diye bilinen bir ilmi heyet gönderip, İslam'ı oralara kadar yaymak ve hilafet nüfuzunu alem şumul bir duruma getirmek yolunda yürümüştür. Sultan Abdülhamid'in İslam'a hizmet siyasetinin şumul ve kuvvetini anlayabilmek için Medine-i Münevvere'ye kadar döşetmiş olduğu demir hattının devlet kesesinden bir kuruş çıkmadan sırf dünya Müslümanlarının yardımlarıyla gerçekleşmiş bulunduğunu hatırlamak kâfidir. Sultan Abdülhamid son derece ileri görüşlü bir kimseydi. Amerika'da horlanan zencilerin maruz kaldıkları zulümlerden istifadeyle onları İslam'a çekmek maksadıyla oraya propagandacılar gönderdiği ve bugünkü zenci Müslüman varlığının teşekkülüne amil olduğu da bir gerçektir. Oturduğu yerden dünyayı fotoğraflarla takip eden ve bundan dolayı bugün kendisinden 3000'den ziyade albüm kalmış bulunan Sultan Abdülhamid, zamanında dünyadaki bütün gelişmeleri harfiyen takip etmekteydi. Mesela 1904 Rus-Japon Harbi'nde, dünyada hiçbir Allah kulu, Japonların galip geleceğine ihtimal vermezken o, uzak doğuya gitmek üzere boğazdan geçen Rus gemilerinin geri dönmeyeceklerini sadrazamına söylemiştir. Hatta bu harbi meşhur Pertev Paşa vasıtasıyla günü gününe takip etmiş, Rusların Japonlara mağlup olmasının kendi devlete hesabına kazançlı neticelerini devşirmekten geri kalmamıştır. Son söz olarak şu hususu belirtmeliyiz ki, Sultan Abdülhamit, onun mübarek şahsiyeti, siyasetinin incelikleri ve zamanının dahili ve harici gâileleri böyle küçük hacimli anlatımlara sığmaz. O, bütün milletin adeta müstahak olduğu musibetleri bertaraf için beşer takatinden umulmayacak derecede gayret gösterdiği halde, netice Fasıkların galibesiyle tahakkuk etmişse bunu kader perspektifinden bakmadıkça anlamak mümkün değildir. Abdülhamit Han'ın dindarlığı, hizmetleri, merhameti, zekası ve kabiliyeti destanlıktır. Onun ihlasını şu hatıra ne güzel ifade eder. Abdülhamit Han acil bir iş zuhur edince gecenin hangi vakti olursa olsun uyandırılmasını ister, ertesi güne bırakılmasına rıza göstermezdi. Bu hususta Mabey'in baş katibi Esat Bey, hatıratında şöyle demektedir. Evlat, bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğinizi anladım. Kapıyı daha ilk vuruşunuzda uyanmıştım. Ancak abdest aldığım için geciktim. Kusura bakma. Ben bu kadar zamandır milletimin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım. Getir imzalayayım. Hatta zevcesi Abdülhamit Han'ın bu hususiyetiyle alakalı olarak şöyle bir nakilde bulunmuştur. O yatağının başında daima temiz bir tuğla bulundururdu. Yataktan kalktığında çeşme mahalline kadar abdestsiz yere basmamak için bununla teyemmüm alırdı. Sebebini sorduğumda da şöyle derdi. Bunca Müslümanların halifesi olarak biz sünnet ölçülerine dikkat etmezsek, Ümmet-i Muhammed bundan zarar görür. Abdülhamid Han bağlılarından olmayan bir Mabeym katibi de, hatıratında şu calibi dikkat hadiseyi anlatır. Bir akşamdı de nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektup, telgraf, rapor ve tezkerelerin listesini tertiplemiştim. Tam huzura çıkmak üzereyken bir telgraf geldi. İstanbul, Laleli Postanesi memurlarından birinin hünkara çektiği bir telgraftı bu. Bir çare memur, telgrafında karısının o gece doğum yapacağını ve doğumun da tehlikeli olacağına dair doktorların kendisini ikaz ettiğini, fakat elinde hiçbir imkan bulunmadığını, bu sebeple merhameti şahaneye sığındığını bildiriyordu. Ben de bunu pek kayda değer görmeyerek zat-ı şahaneye vereceğim listenin içerisine almadım. Ancak huzurda padişah adeti üzere her şeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ilave etti. Başka bir şey var mı? Kayda değer bir şey yok efendim, dediysem de sultan ısrarla sualini tekrarladı. Sen kayde değer saymadığını da söyle. Bunun üzerine malum telgraftan bahsettim. Arza değmeyeceğini düşünerek listeye almadığımı bildirdim. Hüzünlenerek talimat verdi. Hemen getiriniz. Şaşkın bir vaziyette telgrafı getirdim. Sultan orada yazılanları dikkatle okudu. Ardından düşündüğümün tam aksine derhal saray doktorunu çağırtarak bana döndü. Derhal... ''Beraberce Laleli'ye gidiniz ve doğum yapacak olan kadıncağıza gerekli müdahaleyi yaptırınız.'' Sultanın bu emri üzerine saray doktoruyla o memurun evine gittik. Vazifemizi yerine getirip hastaneden döndüğümüzde ise vakit sabaha yaklaşmıştı. Saraya girince kapının sesinden bizi fark eden sultan perdeyi araladı ve eliyle ''Gelin'' diye işaret etti. Odasının ışıkları yanıyordu. Demek ki sabaha kadar ibadet ve duayla meşgul olmuştu. Hemen huzuruna girdik. Neticeyi sordu. Olduğu gibi anlattım. Sultanım, doğum bir hayli müşkül oldu. Ancak müteassıs doktorların gayretleriyle hasta kurtuldu elhamdülillah. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını da Abdülhamit koydular. ''Sabaha kadar gözyaşları içinde zat halinizin ömür ve devletlerine dua ettiler.'' dedim. Bizi ayakta dinleyen milletin merhametli babası olan hünkâr, bu durum üzerine rahatlayarak derinden bir ''Elhamdülillah'' dedi. Sonra paravanın arkasına geçerek iki rekat şükür namazı kıldı. Ya Rab Sultan Abdülhamid Han gibi nice dahileri, yiğitleri ve feragat-i nefs sahibi has kulları yetiştirip senin yolunda feda eden ümmeti Muhammed'i ehli nifaka ve ehli küfre karşı mansur ve muzaffer eyle. Verdiğin yüce mesuliyetin ağırlığını taşıyacak güç ve kuvvet bahşet. Amin.